Hüzün şiirleri Bütün azalarını harbe çağır Bütün azalarını harbe çağır Sofran açılsın Elin şehit ballarından alsın Saraylar damlar yeniden kurulsun. Ağaçlar içinden akan nehre dal çık günde bin kere. Ve gecelerde omuz başlarını denetleyen defterlerden yalnız sağdaki kalsın. Kalem yazsın yazsın küheylan bir aşık ol. Öyle yalvar ki ellerin rahmet balyalasın. Kaslar şehit dalgaları ve haykıran kan. Başlasın vuslat gününü toprağa. Başlasın hatırlatmaya denize kumsalını. Şimdi üzgünüz Arkadaş. Yolumuza çıkmayın üzgünüz Hava çok hoş denizin tuttuğu yerler derin Konuş şimdi zaman hiç geriledi mi? Hava çok hoş kuşların tuttuğu yerler berrak Konuş şimdi daveti duydun mu? Bir gece uyandım ki ellerin başaklarda Konuş şimdi açık ağzına o gül yaprağı konan şehidi gördün mü? Çoktan hayretle dondu kaldı bağlar ovalar. Konuş şimdi bekliyor mu yalnayak çocuklara ağacında buğday. Hava çok hoş insanın tuttuğu yerler azar azar. Kalbin zengin davetleriyle oynar. Çocuklar o anda çok yakında. Bakarsın bir aşk sayhasında. Yaslanırlar güzel anaların kollarına. Hava çok hoş başın tuttuğu idrak. Yanımızda. Adamlarımız yiğit, kadınlarımız hamarat, çocuklarımız dolu bilin çarmanı, köpeklerse sayılı. Elimizde cahiliye dönemi sonrası bir pala kavmiyetçilik etme dedik ucu kırılır kırıldı da şimdi severiz Türkmeni peştunu onarılmış gerilmiş bileylenmiş ve doğramakta düşmanı aynı bayrak altında yaşanan sevda. sın gökyüzü ısın çocukları kavrulmuş kadınlar yeniden hamarat yeniden gebe bunlar gübre insan değil gömlekleri çelik zırh öyle bir çalgı çaldılar ki seslerin çağırıp koyunlara bile koyduğu zehirli gaz rüyaları anaları şaşkın çocukların 3-5 yaştakilerin yüzleri Harp yarası Harp yanığı Ama öpülmekte Okşanmakta yanakları Hangisi hangisine mübadil Dünya bu olamazdı Hangisi özne Hangisi edilmiş gelinmiş bilinmemiş ''Yağmur peyderpey kartane, gamzem oyuyor düşüncemi, kime eşitim nasıl, neredeyim, gamlanmaktayım?'' ''Hayır, bir tereddüttü geçti, Füsun bu, kara dağ madeni, isyan muannit, Monsieur sevinçli, mister memnun, A yarı tok, köylü sarı yaprak, millet üzgün.'' ''Hani dengeler kuracaktık?'' Batının kızıl ulusları 1980 kölelik yapmak istemiyorum. Bu kahveniz, yıldızlarınız, şapkanız. Buyurun unutmuş olmalısınız, dehanız, şerefiniz. Buyurun cep eneriniz. Buyurun boynumuzdaki halkaya tutunun ve senirin. Hani dengeler kuracaktık? Hani çağdaş uygarlıklardan tutunacaktık? Hayır batının ulusları kızıllarla karışık. 1980 bay batıya şuna buna cennetlik yapmak istemiyorum. Çevir tarihi çevir. 1401. Bu kafa ne zaman köreldi? Çalınanlar siren desteleri, imdatlarla düşün. Bu anne asla merhamet dışında, gözleri nemli olmamıştı. Hayır bakının ulusları yıl 1980 değil, 1401. Fakat 579 yıl geçmiş değil. Ne bir karışıklık var, ne bir devrüya görmüş değil. Kıraç bir yamacı, bir ekspres kıymıklıyor gibi tünellere ses basılmış değil. Elbette bunlar değil, yazmaktan çektiğim yalnızlık da değil. Bahsi kapatalım ve yatalım için de değil. Hiçbir şey değil, hiçbiri değil. Anlatabildik mi arkadaş? Acaba körebi bitti, duvarı kaldır at. Haydi zemini düzledik, altyapısını kurduk savaşın, dikil yanıma, ellerimizde birer çakıl taşı, onlarla dikilelim karşı karşıya, yüzlerimizin kefen örtülerini yırtalım baştan başa, görünsün berrak içi, derisi yüzülmüş kan gibi yüzlerimizin. Bu harp başka, kim diyorsa ki batılılarla başınız bir taşta, cellaflarla aynı kaptan yiyoruz, aynı kirli hava, aynı kafa ayağımızın bodrumunda. Hayır arkadaş, bu hesap bambaşka, ne son aylardayız, ne bu son gün, sanki dünya bir tek kaldırıp vuracağım gürzegebe. gebe. Gözleri yumuşak, yüzü yorgun, bileği sert toprak. Sanma ki hak derdinden geçtim, düşünme ki dökeceğim kanlar hunhar. Derimin altında ne belalar baygın. Bir devlet taşıyorum başımda, bu ev bana dayanmaz. Çöker kızıllar kuduran inleri dünyanın. Arkadaş, şimdi yalnız savaş.